Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sad Şerefli Kur'an'a Yemin olsun ki o haktır Hayır İnkar edenler Bir gurur ve Allah'a der Resulüne karşı muhalefet içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri böyle zulümleri sebebiyle helak ettik. O zaman feryat ettiler. Ama artık kurtuluş zamanı değildir. Ve acibu el cehennem Buna rağmen onlar şimdi kendilerine içlerinden bir korkutucu gelmesine şaştılar. Ve o kafirler dediler ki bu pek yalancı bir sihirbazdır. Ece İlahları tek bir ilah mı yapmış? Doğrusu bu gerçekten şaşılacak bir şeydir. Ve antal kalbe le uminhum enimşu ve sbiru ala âlihatikum İnne hâzâ le şey'un yura Mâ semînâ bihâzâ fil milletil âkira İnne hâzâ illa Onların ileri gelenleri ise yürüyün ve ilahlarınızın üzerine sabredin, onlara bağlı kalın. Çünkü bu elbette sizden istenen şeydir. Biz bunu, bize anlatılan tevhid inancını son dinde, İsa'nın dininde de işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değildir. Zikir, Kur'an aramızda ine ine ona mı indirildi diye kalkıp gittiler. Hayır. Onlar benim zikrimden, Kur'an'ımdan şüphe içindedirler. Hayır, onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Yoksa aziz, kudreti daima üstün gelen Vehhab, çok ihsan edici olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? <gülüyor> Yoksa göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkiyeti onlara mı aittir? Öyleyse sebeplere başvurmakla arşa çıksınlar da kainat-i idara etsinler bakalım. Onlar peygamberlerine karşı gelen topluluklardan oluşmuş, işte şurada Mekke'de bozguna uğratılmış olacak derme çatma bir ordudur. ve <gülüyor> Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar peygamberlerine karşı gelen çeşitli topluluklardır. <gülüyor> Doğrusu hepsi peygamberleri yalanladı da azabım onların üzerine hak oldu. ma <gülüyor> ancak bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler. Bir de alay ederek dediler ki Rabbimiz bize azaptan payımızı hesap gününden önce hemen ver. ala yakuluna Hamlet. onların söylemekte olduklarına sabret ve kuvvet sahibi kulumuz Davud'u hatırla doğrusu o daima Allah'a yönelen bir kimseydi <gülüyor> gerçekten biz dağları ona boyun eğdirdik akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi ve kayra Kuşları da toplanmış olarak O'na itaat ettirdik. Hepsi O'nun zikrine katılmak için dönüp geleceği ve, ve, ve, ve O'nun saltanatını kuvvetlendirdik ve O'na hikmet ve hak ile batılı ayırt edici konuşma kabiliyeti verdik.